Bir dersin aşırı onuncu ders. Müderris öğrenciler arasında sınıfta geçen bir konuşma. Al müderrisu atullabu kaliriuna öğrenciler azdır. Ey nel aharuuna diğerler nerede? Aliyun, Umeru gaybun ve Hamidun inn al müdiri ve ishagu fil mirhadi. Ve Hasanu ذهب الى غرفه المراقبه. Ali Surayja aferir. Ömer gelmedi, gayip. Hamid müdürün yanında, İsak tuvalette ve Hasan muhafızın odasına gitti. Yardımcının odasına gitti. Abdurrezzak ve Zubeyru, "Ehu meridun." Ve kadis ta'zenel müdire fi'z-zahabi ila müsteshfa. Zubeyr de onun kardeşi hastadır, o hastaneye gitmek hususunda müdürden izin istedi. Buradaki kat mazi fiilin başına gelir, manayı kuvvetlendir, tehlike eder yani Muhakkak ki o hastaneye gitmek için müdürden izin istedi. Izin isted. İste edene izin istemek. El müderris maza bihi, onun neyi var? Yani Zübeyrin kardeşini kastederek. Zübeyrin kardeşinin neyi var? Bihi megasun. Onun karın ağrısı var. Megas, karın ağrısı. Sudağın baş ağrısıydı. Yedhulu hamidun ve ishagu ve yeclisani fi meb'adeyhimâ. Hamid ve İshak girer ve ikisinin oturma yerine otururlar. Kendi oturma yerlerine makatlarına otururlar. Müderris Ya Hamidu Kenneke ke turidu en tegule şeyen Helle sualun Ey Hamid Sanki sen bir şey söylemek istiyor gibisin. Bir sorun var mı? Bir sualin var mı? Namene metlubunil ane fin nazir riyadi efe ezhebu em ahdurut derse Evet, ben Riyadi, Riyad'ın bir derneğine şimdi çağrıldım. Matlubum, çağrılanım, talep eden, istenenim. Riyadi derneği Riyad'daki bir derneğe kastediyor burada. Şimdi çağrılanım, davet edilenim. Gideyim mi yoksa derse mi gireyim, derse mi hazır olayım diye soru sorar demek ki dışarıda bekleyen, bekliyor, davet eden çağrılar. O da o an tereddüt etmiş. Gideyim. Mi? <gülüyor> nadi. <gülüyor> en nadi dernek demek. Dernek, kulüp, cemiyet. Mesela burası bir dernektir. Nadi muhafaza-tul insani gibi. Ders en tahtura derse hayrulneke. Ders'e katılman, derse hazır olman senin için daha hayırlıdır. Yumkinuke bu ile nadi fil hati. Derneğe, teneffüse arada gitmen mümkündür. Ders arasında gidebilirsin ama dersi kaçırırsan senin için hayır olmaz der çünkü ders kaçmış gitmiş olur manasına. Ya tuhalul ve bi ulbetun. Hasan elinde bir kutu, paket olduğu halde girer. Muradihval hal -vavı. elinde ulbe bir kutu paket olduğu halde girer. Mazafil ulbeti ya Hasanu ey Hasan kutuda pakette ne var? El Hasan fiha tabashiru onun içinde tebeşirler var. Yadhulul muraqibu bi ma'ahu talibun cedidun ve mani. Murakıp yanında yeni bir öğrenci olduğu halde girer. Oradaki orada halvabı. Ve o ikisi selam verir. Murakıp ve yanındaki yeni öğrenci selam verir. Mani. Murakıp Haza talibun cedidun. Bu yeni bir öğrencidir. El müderris. Ehlen ve sehlen. Keyfe halüke. Hoş geldin. Sefa geldin. Nasılsın? Hubeh o kimse, o yeni öğrenci, bir hayrın ve alhamdulillahi. Hayır üzereyim, hayırleyim Allah'a hamdolsun, hamdallahadır. Daris mesmu ke, ismi nedir? Huve Münirun. Yani ismi Münirun manasını. Adam münirdür Daris e ente sen Almaniy misin, Alman mısın yani? La biri Tani Hayır, biri Taniyim. Yani biri Tan'ya Britanya biliyorsunuz. İngiltere. İngiltere, İskoçya, İrlanda. Bu üç büyük ada ülkesine deniyor Britanya diyor diye. Adalar ülkesi. Artık hangisindense bu genelde Britanya, İngiltereliler için kullanılır yoğunlukta. Britan Britanyayım yani. Britanya danım. Öyle söyleyelim. Eyne deresten luğat arabiyete ye muniru. Ey Munir. Arapça lügatını nerede okudun? Nerede ders yaptın? Derestuha fi medresetin İslamiyetin. İslami bir okulda okudum. Ders yaptım. E fi Britaniyete medarisu İslamiyetun. Britanya'da İslami okullar var mı? Nam. Tamam, evet. Kem medreseten hunake. Orada kaç okul var? La edri. Biddabdi. Kesin olarak, tam olarak bilmiyorum. el medarisu kethîratun. Okullar çoktur, çokçadır. Dapt, tam ve birercele bir daptı şeklinde kullanırsa tam olarak, kesin olarak tamı tamına manasında kullanır. Temariy ve alıştırmalar, ecib anilesileti latiyeti. Gelen suallere cevap ver. Eyn-e erade hamidun en yedhebe. Hamid nereye gitmeyi istiyor? Bi etel hasanu min al murakibi. Hasan muraqibin odasından ne getirdi? Evet burada eta gelmek aslında. Bir harce ile kullandı, müteddiye dönüştü. Eta aslen lazım bir fiildir bir bu vasıtayla bir harcayla bu vasıtasıyla mütahadi diyordu Dolayısıyla ne ile geldi demiyoruz da ne getirdi diyoruz. Gelmek getirmeye dönüşüyor. Mesmut Talib el-Cedidi yeni öğrencinin ismi nedir? Min eyne huve o yeni öğrenci neredendir? Bundan sonra mükteda ve haber ile ilgili uzunca bir ders yapıyor. Başlarsak bitirmemiz gerekir.